Radyo Tiyatrosu Mümin Tehlihan Yazan İrfan Özfatura Yapım ve Yönetim Niyazi Hancı Seslendiren Sanatçılar Anlatan Emin Gençdürk Mü'min Pehlivan, Hayri Küçükdeniz. Baba, Metin Çekmez. Anne, Güler Ökten. Müterriz Saadettin Erbil. Topçu, Erhan Özçelik. Kaptan, İskender Bağcılar. Delikanlı, Mehmet Bulduk. Kandalcı Ey kandalcı buyuran ağam Eyüp sultana gitmek dilerdik Müsait seneye Emrin olur ağam. Estağfurullah Ver elini bana Hah <gülüyor> şöyle Hay sağ Haydi Bismillah. <gülüyor> hey hey gidit olsun bu şehir Nasıl da cezbettin beni Aşığın hayran oldum. Ne manzara ama ne heybet. Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya... ...şu Nur Osmaniye olmalı. Şu Beyazıt ardında Şehzadebaşı ve Fatih. Sonra Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan. Kasım Paşa Selvilerin işgalinde... ...ak mermerden mezar taşları... Kiremiti kararmış ahşap evler, yer yer zirvesine ot bürümüş sevilli bir kubbe ve kalem endamlı narin minare. Sonra mağnalar, allı yeşilli takalar, yelkenliler. İstanbul, dersaadet, asitane, göz bebeğimiz. Alemi, fazlılığı, abidi, edibi... ...şairi farklı bu iklimin. Eee elbet pehlivanı da. Asıl ustalar burada mümin. Öğreneceğin çok şey var onlardan. İlk imtihana bugün çıkıyorum. Dev bir üstadın karşısına. Koca Yusuf'un. Bir harabi vardı köyümüzün çıkışında. Kırık dökük... ...sahipsiz bir virane. Bir hırvat aile sığındı oraya Son derece sefil ve fakirdiler Sanırım bir kan davasından kaçmış sığınmışlardı şefkatimize Müslümdir demedik iş verdik onlara, aş verdik Koruduk, kolladık, gözettik Lakin palazlandıkça arsızlaştılar Müsamahamızın sınırlarını zorlamaya başladılar Pistiler, gürültücü ve geçimsizdiler Ahlaksız ve ayyaştılar Ortalıkta dolaşan domuzları çileden çıkarıyordu tüm köyü. Ağustos ikindisiydi. Harman yerinde iş ha bitti ha bitecek. Bu hırvatı da çağırmışız. Hani işin ucundan tutsun üç beş kuruş sebeplensin diye. Mesele neydi bilemeyeceğim. Köyümüzün delikanlılarından biriyle takıştılar. Söz duellosu yumruklaşmaya dönünce yaşlılar girdiler araya ayırdılar. Hırvat fırladı çıktı ortaya. Er meydanına davet etti genci güreşe. Gencimiz sırrın gibi bir çocukças. Henüz 16-17'sinde. Boyluca fidan gibi. Hırvatsa iline dolgun tıknaz bir adam. Güreş denilince akan sular dururdu bizim illerde. Meydan okuyandan kaçmak yoktu Türkün töresinde. Yaşlılar büktüler boyunlarını. Eee buyurun madem dediler. Kırvat öne doğru eğilmiş saldırmaya hazır bir sıtlan, Delikanlıysa sanki bostan yutmuş korkuluk. Girdiler birbirlerine. Öyle korkuyorum öyle korkuyordum ki. Heyecandan dişlerim vuruyordu birbirine. Dizlerimin bağı çözüldü çözülecek. Peki ya yenilirse bu çocuk? <Sessizlik> <Sessizlik> Ve korktuğum geldi başıma. Perişandım. ...yıkılan gencimiz değil... ...mescidin minaresiydi sanki... ...sancağımızdı... ...sonra de. ...hani azıcık hareketli olaydım... ...paçalara dalaydı... boyunduru ataydı... ...çapraz alaydı... ...künde takaydı... ...olmadı yüzü koyun yataydı... ...bir şeyler yapaydı işte... ...içtiyse çıngar çıkaraydı... ...işi kavgaya dökeydi... ...o gece uyuyamadım... ...sabaha kadar boğuştum hırvat keşiyle... ...delikanlarının intikamını aldım güya. Kan ter içindeydim. Ve bir kor düştü içime. İşte o kor... ...alevlene alevlene bir sevdaya dönüştü. Güreş sevdasına. Hey gidi. Ertesi gün güreş varsa erkenden... ...hemen yatsının akabinden girerdim yatağa. Girerdim de... ...uyuyabilir miydim sanki? Kuş gibi atardı yürek çağızın. Pırpırlanır dururdu heyecandan Rüyalarımda kısbet yerdim hep Boğuşur dururdum sabaha Henüz imsak vakti Tatlı bir gıcırtıyla açılırdı oda kapım Babam Bal yemez topu gibi güllerdi Abi tembel aç gözünü Bırak bey dürtüp durma şuncağızı Ne istersin bilmem ki el kadar çocuktan İstemezse gelmesin canım Otursun lakış işlesin seninle Heh. Yavaş bire öyle sıçrama yataktan. Başın dönecek. Yat bakayım tekrar. Ha şöyle ağır ağır doğrul bakayım. Olmadı olmadı sağ tarafından. Hadi bismillah. Annesi. Hey hatun. İbrik getir oğluma abdest alacak. Buyur bey. Ha şöyle sıva bakayım kollarını. Paçalarını da. O suyu da alıtmışsın hanım. Bize yapmazsın bu ikramları Eee sana da anan yapmıştır zamanında Hey gidi Yaptı be rahmetli yaptı ya Ne çekti Kahrımızın azımızı Eyice ovala oğlum Ha şöyle bir kere daha üç olsun Tamam Feşkir Buyur O yeni havlu Çeyizden mi çıkardın bre mis gibi lavanta kokar bu Bizimkiler hepten döküldü lime lime oldu. <gülüyor> e olsun o kadar farkınız. Ciğerparem o benim. Allah bilir ya sen bize yolluk bile hazırlamışsındır. Hem de en alasından işte. Hı, dur çıkın yapayım şunları. Oo bazlamalara bakın hele dumanı tutar mübareklerin. Ben de gecenin kör vakti bu kadın niye tıkırdar derim. Dahası da var kelle peyniri sucuk ve bir minik bakraç yoğurt. Evlat bu itibar sanadır ha bilesin. E sana da az hizmetimiz olmadı hani. Yaptın yapmasına da... ...Herdoğan çocuk biraz daha kırdı itibarımızı. Tam dokuz kara kedi girdi aramıza. Hele şu çolak velet. Hepten attı pabucumu da mı? Nesini seversin şunun bilmem ki. En küçükleridir, çelimsizdir, sakattır. Lakin bambaşkadır huyu. İyalar güzelidir o cevahirdir Ya evet evet ne demişler kuzguna yavrusu Hadi evlat öp ananın elini de çıkalım Selaşı ile çıkardık düşerdik mescit yoluna Zigoş köyünün yolları dardı Dahası eğri büğrü Bahçe çitlerinden taşardı hanım elleri Akşam sefaları, sarmaşık gülleri Cam önlerinde illaki fesleyen Ya o baygın kokulu ıhlamurlar Kafeslerden sızan kandil ziyaları Çıkrık ve ibrik sesleri yer yer kocamışların titrek kıraatleri kemerli kapılar cumbalar kubbeler mezar taşları kuytularını ot ve yosun bürümüş Arnavut kaldırımları uzaktan uzağa gelen çınğırak sesleri. sonra sonra serjammalar ya rabbi onun ki ne tatlı sesti öyle hüzün yüklüydü İçler ürperten bir Kahire aksanı ile okurdu ezanı Muhammedi'yi. Sanki ılık harameyn rüzgarları eserdi köyün üstünde. Yaşlıların neden iç çekip göz pınarlarını sildiklerini anlayamıyordum o zamanlar. Sanırım... Kim duysam o sesi dayanamam. Ağlarım. Allah rahmet eylesin. İlk hocamdı benim. Ondan öğrenmiştim Elif Bey'i. Dersimizi hoş tekerlemelerle belletirdi bize. <gülüyor> Elif kalem gibi. B tekne gibi. T ona benzer. S ona benzer. Cim karnı yarık. H ona benzer. H ona benzer. <gülüyor> Rabbim Celle Celaluhu ona ne ses vermişti hani. Ne uzun boylu asılır ne de geçerdi makamdan makama. Su gibi akardı sesi, kadife gibi. Tek tek sayılırdı harfleri ve mahreçleri. Sanki kubbeye nakşederdi ayetleri. O Levenzelna'ya başlayacaktı da... ...içiniz titremeyecekti ha. Bu ne mümkün. Nur içinde yattı Babam beni peşi sıra güreşlere sürüklemesine rağmen pehlivan olabileceğime ihtimal vermiyordu. <gülüyor> e, haklıydı da iki kolu çolak bir bücürden pehlivan mı olurdu yani. Babam büyük abimin iyi bir güreşçi olması için ne gerekiyorsa yaptı. Çok uğraştı çok. Lakin abimin asla ünlü bir pehlivan olamayacağını ta o zamanlardan kestirmiştim ben. ...mükemmel bir vücuda sahip olmasına rağmen... ...aklıyla değil hisleriyle güreşiyordu. Sabırsızdı, asabiydi... ...birçok pehlivan gibi ustalığa değil... ...ameleliğe heves ediyordu. İşi ancak gücünün yettiği noktaya kadar götürüyor... ...faydasız hareketlerle kendini tüketip yıpratıyordu. Halbuki ben küçük yaşlardan itibaren... ...hep işi bilenleri izledim. Göz hapsine aldım onları. Okumaya uğraştım güreşlerini rakiblerinin nasıl iki dirhemlik ellerinden tutup attıklarını kavramaya çalıştım. Güreş bir denge ve hesap işidir. Elbette kuvvet de gereklidir ancak gerektiği yerde ve gerektiği kadar. Çok idman yaptım, çok. Hem de kendi kendime bulduğum basit yollarla. Ağaçlara, mermer sütunlara elense atar, balçık yoğururdu. Kayalar mı taşımadım? Ağaçlardan mı sallanmadım? Mekik çektim, koştum, barende attım. Dengemi geliştirmek için elimde su dolu kovalarla... ...bahçe çiti üzerinde koşar, hatta seksek giderdim. Ve kıyasıya boğuştum. Büyük küçük demeden, alt alta, üst üste. Sonra medrese. Ey gidi kutlu olacak ey. Bak yine nasıl sızladı burnumun direği. Cız etti ciğerimin köşesi. Serez medresesine ilk geldiğim günü hatırlıyorum da. Eti sizin, kemiği bizim hocam. Önce Allah'a, sonra size emanet. Şşşt, öpsene hocamın elini. Berhüdar ol evladım. Maşallah. Akıllı bir çocuğa benziyor. Zeka fışkırıyor gözlerinden. ilim ehli olacağı denser. İnşallah hocam. Sayenizde. Estağfurullah. Tevfik... ...Allah-u Teala'dandır. Feyz ve bereket büyüklerimizden... ...bizler... ...o altın halkanın sevenlerindeniz sadece. Himmetinizi beklerim hocam. Himmet mi? Ne haddimize... Müsaadeni isteyeyim hocam Malum yolumuz uzun İzninizde Selametle gidiniz Allah yolunuzu açık etsin Allah ısmarladın mümin Gel bir öpeyim seni Aman Allah'ım Babam gidiyordu işte Ardına bile bakmadan Nihayet köşeyi döndü ...ve kayboldu. Yalnızdım. Yapayalnız. Semadaki yıldızlar gibi... ...bir başıma... ...dişliğimde müderris efendi görmesin dedim... ...titrediğini dudaklarımın. Ya gözüme hücum eden yaşlar... ...bir şeyler dayanmıştı lütlağıma. Dizginlemekte zorlanıyordum ıçkırıklarımı. Gel bakalım müminci. Şöyle gezelim biraz Sana tanıtayım istersen medresemizi Bak Babam aynı senin gibi bırakmıştı beni buraya Ardından ağladığımı hatırlarım. Sonra öyle alıştım Öyle alıştım ki Ayrılamaz oldum bu mübarek çatı altından Hocam Bayram tatillerinde zorla yollardı beni köyüme Bak. Burada yüzlerce kardeşin olacak. Düzinelerle baban hiç sıkılmayacak. Yalnızlık çekmeyeceksin. Şöyle işte şu odayı yazdım sana. <gülüyor> Nasıl? Sevimli değil mi? Yüksek kubbeli, ferah, aydınlık. Şurası yatan Şunlar rahlen ve secalen. Bu da dolabın. Hadi. Hadi aç poşonu da <gülüyor> ...dizelim orbaları. Hadi yavrum. Bu babajan tavır. Bu omzunu tutan sıcak dost eli ve bu yumuşak ses dağıttı kederimi. Medreseye sandığımdan da çabuk ısındım. Kış boyu hummalı bir tedrisat devam etti. Lakin güneş siyahları toprağı ısıtmaya... ...çimenler fışkırmaya, ağaçlar tomurcuklanmaya... ...ve rüzgar çiçek yüklü usahrelerle esmeye başlayınca... ...benim kanım kaynadı yine. Gelip depreşti güreş sevdam. Sanki uzaktan uzağa dalın sesleri geliyordu kulağıma. Ders haricinde... Teneffüslerde boğuşan, güreşen talebelere ses çıkarmazdı müderrisler. Hatta bu işe meraklı olanları teşvik ederlerdi. Lakin içime kapanıklığından olacak ne güreş teklif edebiliyordum kimseye ne de idman yapabiliyordum gönlümce. Neticede bir yol buldum kendime göre. Gece herkesin yattığı saatte kalkıyor. Artık kullanılmayan abdest küpünü kucaklayıp dolaşıyordum avluda. Kulpu sapı olmayan bu devasa küpü zapt etmek zordur normal insanlar için. Ama benim ne bileklerim esneyip bükülüyordu ne dedirsekleri Kollarımla ta omuzlarımdan yengeç gibi sarıp kilitliyordum küpü. Doğrusu zorlanmıyordum bile. Baktım küp kandırmaz oldu beni. Her gece birkaç maşrapa su ilave ettim içine. Bir zaman sonra küp dolmaya yüz tutmuştu. Lakin rahatlıkla kaldırabiliyordum onu. ...vücudumun oturduğunu... ...adelelerimin geliştiğini hissediyordum. Bu idmana... ...uzun süre devam ettim. Ta ki... ...evet ta ki... ...bir gece abdest tazelemeye çıkan... ...talebenin biri ortalığı velveleye... ...peresiye. Meğer beni tanıyamamış çocuk. Sağa sola yalpalıya yalpalıya... ...koca küpü taşıyan ufak tefek yaratığın... oğlu olabileceğine... ...ihtimal verememiş... ...cin taifesiyle karşı karşıya kaldığına hükmetmiş zavallı. Kübü bıraktığım gibi odama kaçtım. Sonra diğerleri gibi... ...hani olanlardan haberi yokmuşçasına çıktım avluya. Koştum avaz avaz haykıran çocuğun yanına. Müderris Efendi güldü yaygırıya. <gülüyor> Hadi yatın bakalım. Bir şeycik yok işte. Sonra bana manalı manalı bakıp ekledi. Öyle değil mi mümincik? Başımı önüme eğdim. Ses çıkaramadım. Mahçuptum. Fevkalade mahcup. Hay yer yarılsaydı da... ...anlaşılan o haberdar imiş benim kaçak antrenmanlarımdan. O günden sonra ara verdim ilmanlarıma. Kitaplarımla daha ziyade haşır neşir oldum. Her satır yeni ufuklar açıyordu bana. Birer hazine değerindeki kitaplarla iştigal varken... ...güreşle, idmanla vakit geçirmenin malayani olacağına inandırmaya çalışıyordum kendimi. İknaya çalışıyordum nefsimi. Lakin içimdeki güreş aşkı bir türlü küllenmiyordu. Kor gibi yanıyordu bağı. Medreseden ayrılmayı asla düşünmüyordum ama... ...anlaşılan o ki zümrüt yeşili çayırlardan da kopamayacaktım. Bir kararın arefesinde hissettim kendimi... İstihareye niyetlendim. Evet, istihareye. Bir cuma akşamı tebareke okudum silsileye Aliye Büyüklerin ruhuna. İki rekat namaz kıldım. Ve yattım. Rüyamda sevimli bir sahildeydim. Bir tarafım uçsuz bucaksız derya. Bir tarafım alabildiğine çayır. Ama nasıl? Yeşil gibi, zümrüt gibi. Önümde rahlem ve kitabım, yanı başımda kısmetimin aksenbili. Tabirde zorlandım. Birden kararımı verip büyük bir safiyet ve samimiyetle gittim hocama. Ve döktüm içimi. Eğer o bırak derse bırakacaktım güreşi. Kararlıydım. Teslim olmalıydım ona. Yıkayıcının elindeki ölü gibi. <Gülüyor> Çok hoştun mümincik Demek istihariye yattın ha <Gülüyor> Hay Allah senin iyiliğini versin emi Ben de bu çocuk niye durgundur tutkundur derdim nicedir Eee gelelim rüyanın tabirine Anlaşılan o ki sen hem ilimde hem de güreşte mesafeler kat edeceksin Zirvelere yükseleceksin bu iki yoldan birinde... ...tercih yapmak zorunda hissetme kendini. Bekala birlikte yürütebilirsin ikisini de. Medrese gibi bir ilim yuvasında güreşle iştigal etmekliyim... ...abes olmaz mı hocam diye sordum. Medres Efendi birden ciddileşti. Dikti gözünü gözüme. Ne münasebet. Bak mümincik. Burada niyet çok önemli. Sordum. Nasıl yani... Eğer medreselerden yaman pehlivanlar çıktığını cümle aleme ispat edip... ...gençleri bu kutlu ocağa katılmaya özendirebilirsen hoş olur. Bırak abesi, âlâ olur. Hem unutma ki Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Hamza... Radıyallahu an efendilerimiz de fevkalade usta birer pehlivandılar. Yine silsile-i haliye büyüklerinden Seyyid Emirkulal, ...Buhara civarının baş pehlivanıydı. Elbette talebelik kolay değil. Tezrisatımız ağır. Lakin sen bunların altından kalkarsın. Abdülaziz Han'ı düşün omuzlarında bir koca imparatorluğun yükünü taşıdığı, vebal ve mesuliyetlerle gark olduğu halde güreşten kopamamıştır. İlim ve hal ehli olmasına rağmen, kısmet giymiş, nice namdar pehlivanları yıkmıştır. Hepsi bir yana, kainatın gözbebi, alimlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı iki cihan serveri, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dahi güreşmişlerdir. Mekke'de azılı bir kafir vardır. Adı Ebul Eşer. Korkunç bir pehlivandır bu. Tam bir insan azmanı. Üzerine bastığı deve derisini... ...yarım düzüne adam asılsa kıpırdatamaz. Bu adam söz zebanilerden açıldığında... Haşa, korkmayın. Ben onlara haklarım diyebilecek kadar küstahtır. Gelir Efendimiz'e sataşır. Hadi der. Yen beni de, göster mucizeni. Peygamber Efendimiz, Müslüman olması şartıyla kabul ederler güreşi. Ve Ebul Eşer'in sırtını kalıbı kalıbına tam üç kez vururlar yere. Ebu'l-Eşer öfkelenir. Küfründe inat eder. Peygamber Efendimiz Mekke'nin ünlü pehlivanı rükabe ile karşılaşırlar. Tatlı bir üslupla onu İslam'a davet ederler. Rükabe bir mucize görmek ister. Kainatın efendisi sorarlar. Nasıl bir mucize ya rükabe? Ona göre yapılabilecek en imkansız şey, sırtının yere vurulmasıdır. Efendimiz'e, mesela beni yen cevabını verir. Peygamber Efendimiz, tartışmaya mahal kalmayacak şekilde onu yenerler. Olmadı der. Bir daha, sonra bir kere daha. Ve o rükabe, Hazreti Rukabe radıyallahu olu verir. Daha anlatayım mı evladım? Yeter hocam dedim. İçime su serpilmişti. Ferahlamıştım. Yalnız... ...oyun kuralına göre oynanmalı. Sendeki bu heves ve kabiliyeti... ...ustalar şekillendirmeli. Ve dediğini de yaptım mübarek. Çok geçmedi nefis bir kısmetle girdi odama Biraz boldu Lakin paçalarını ve kaslarını sıkınca Hokka gibi oturdu üstüme Rüyamda görsem inanamazdım Kısmet Hele böylesine güzeli Üstelik bizzat hocamın hediyesi Müderris efendi Pek yakında bir müjdem daha olacak sana demişti Bir müjde daha Bir müjde daha Ne olabilirdi acaba Mahcubiyetimden soramadım. Lakin çok geçmeden kavuştum. Evesilleri çalıştırmak için Topçu Mehmet Pehlivan medresede başladı göreve. Buna hepimiz çok sevindik. Hele ben. Hakikat oluyordu rüyalarım. Topçu ustam kah güreşir kah güreşmezdi. Yaşlıydı artık. Tez kesiliyordu. İlk ve ikinci rakiplerini kolay yeniyor. Yalnız finale yaklaştıkça nefesten düşüyordu. Ee, baş ve baş altındaki devasa pehlivanlarla aşık atabilmek kolay değil de elbette. Okış çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Diz boyu kar üstünde bile soyunup güneş attığımızı bilirim. Topçu usta dönüp dolaşıyor, mevzuyu hep tek kelime üstünde topluyordu. Denge. Dengemi geliştirmek için beni sırık üstüne dikiyor, elindeki değnekle kıyasıya vuruyordu. İdmanla geçen kışın ardından zinde girdim bahara. Topçu ustam güreşi okumayı öğretmişti bana. Nihayet topçu ustam çekti beni kenara. Bakasın be mümincik. Bu destedeki kızancağızlar görürüm hafif gelirler sana. Bundan böyle küçük ortaya soyun sanırım. Siz bilirsiniz efendim dedim. Nasıl emredersiniz? Sonra ekledi. Yüzüne karşı insan met etmekten hoşlanmam. Lakin şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sende çok istidat var. İstikbalin parlak. Gün gelecek, Kavala Seres hattı dizginleyemeyecek seni. Deli ormanda, kırpınarda güreşeceksin. Hatta dersadette. Bunların mesuliyetini bilesin diye söylüyorum. Kendini baş hazırla. <Gülüyor> Ey gidi ihtiyar kurt... ...dediğin çıktı işte... ...deli ormanı da yaşadım Kırkpınarı'da... ...nihayet vasıl oldum rüyalarımın bellesine... ...payitahtın göz bebeğinde çıkıyorum çayıra... ...Rabbim hayır eylesin akibetimizi. E, ...doğrusu Serez meydanlarında küçük ortada da bulamamıştım aradığımı... ...e işte destenin biraz halicisiydi o kadar... Şu var ki küçük ortanın zirvesini paylaşmış iki üç kabadayı... ...birdenbire rahatlarını, huzurlarını kaçırıp ödüllerine el koyan... ...kendi ifadeleriyle ağzı süt kokan çolak mollacığa fena bozulmuşlardı. Hasmanı hareketlerini görmezlikten geldim. İlk yenilişlerinde kazaya geldiklerini, hatalandıklarını iddia ettiler. Zamanla benimle aşık atamayacaklarını anlamış olacaklar ki çekildiler meydandan. Tadı tuzu kaçmıştı küçük ortanın da... Küçük orta, büyük orta baş ve baş derken kızla yükseldim ve Adalı Halilleri, katrancıları yenmek nasip oldu. Kırkpınar'da başı kurtardım. Artık önümde tek hedef kalmıştı. Der saadet. Geldik ha, Eyüp. <gülüyor> Geldik mi? Dalga <Dalgıyorsun> ha? <gülüyor> evet, biraz. Buyur dostum. Bu çok ağabey. Dur üstünü vereyim. Boşver. Bir tatlıcağız yersin benden taraf. Allah işini rast getirsin ha. Bak duaya ihtiyacım var doğrusu. Birazdan yaman bir imtihana çıkacağım. Mevlam yüzünü kara çıkarmaya. Amin. Şimdi sultana gidelim. İstanbul'un manevi sultanına. ...gönüller sultanına... ...Eyyubel Ensari hazretlerine. Şadırvan, güvercinler... ...takunya takırtıları... ...kanat şakırtıları... ...zirvesinde rüzgarın ıslık çaldığı ulu çınar... ...bir çelebi terbiyesiyle dizilmiş... ...münzevi mezar taşları... ...muhteşem cami ve... ...ve bağrında mukaddes emaneti taşıyan kutlu türbe. Ya Rabbi, şu huzurunda bulunduğum yüce zatın yüzü suyu hürmetine... ...hakkımda hayırlar eyle. Gösterişten, rüyadan, gururdan, kibirden koru. Eğer hakkımda öylesi hayırlıysa meydanda rezil rüsva eyle beni. Nefsim mahrur olacaksa burnumu süründür yerlere. Ya Rabbi güreş meydanında değil mahşer meydanında mahcup etme beni. Cümlemesi. Amin. İstanbul'a gelmek için bindiğim geminin... ...sanırım tek yolcusu bendim. Bu aslında yük taşıyan bir Rum tekmesiydi. Deniz sakindi. Yolculuk sıkıcılığa yakın... ...bir yekne saklıkla geçiyordu. Geminin kaptanı takıldı bana. İlk defa geliyorsunuz burada. Evet. Tacir misin? Hayır. Memur musun? Hayır. İmam, müezzin... ...hani doğru mu bir vazife falan? Ha, Yok, hayır. Talebe misin? E i̇şte, ilme talip olan herkes kadar. Zanaatkâr mısın Yolza'm? Bilmem, bizimki de zanaat sayılır mı acaba? Artık söyle be çocuk, ne iş görürsün? Güreşirim. Pelvansın yani. E i̇şte, hevesliiz bir miktar. Kusura kalma ama pek benzetemedim. Hani okkanla kız, sonra kolların... Ee, nasıl söylesem bilmiyorum Rahatlıkla çolak diyebilirsiniz Alınmam lakabımdır <gülüyor> Hoş çocuksun Yerniz ee, Buyurun Eğer asistanede çayıra çıkmak gibi bir niyetin var ise Vaz Oradaki deste pehlivanları bile paralar seni Ne yapalım eğer kısmetimizde paralanmak varsa <gülüyor> Serttir Kran kranadır sizin güresiniz Ya sizinki? Bizimkisi minder üstünde olur ...kaidesi, kuralı çoktur. Nasıl yani? Mesela belden aşağıda tutmayız. Minderden harice çıkmayız. Faulleri filan vardır. Faul mi? Faul de ne? Onu sana anlatmak öyle güç ki... ...yahlı güreşçiler akıl eldiremezler. satma bulurlar bizim güresimizi. Görürüm hakimsiniz mevzuya. Ben Makedonya'nın en iyilerinden biriyim. ...Atina olimpiyatların da finale kalma basarısını gösterdim. Hani az bise değildir de bu. E, ya netice? E, maalesef yenildim. Midirlili vasile. iblisin biridir o. Seytanın ta kendisi. Bak ne diyorum. Sizi dinliyorum. Gel seninle tutusalım. Heh, i̇dman olsun. Ter atalım azıcık. Hamladık nizedir. İyi de nerede? Ahmet çocuk. Görmüyorsun güvertenin üzeri müsaittir. Şuncacık yere. Yeter be kuzum. Maksat boğusmak olsun. İddiamız yoktur he. E, sen bilirsin nasıl istersen. İnanılmaz bir şey. Bu adam çarpıyor insanı. Yaktım şimdi çıranı Vasil. Sıkı dur geliyorum. Gör bak ne uydurduzayım sana. Bu sözlerin ne manaya gelebileceğini anlayamamıştım elbette. Vasil onu Olimpiyatlarda yenen güreşçi olmalıydı. İyi de benimle ne alakası vardı bunu. Meğer Anton kaptan korkunç bir kim besliyormuş Vasile. Bir türlü dikiş tutturamadığı bu adamı bana yendirip intikam almayı planlamış. Hem de ininde boğduracakmış ayıyı. Yuvasında, midilli de. Ben tarım işçisiyim ağam. Irgatım anlayacağım. Anadolu'dan gelirim. Bizim bozkurlarda iş yok, güç yok. Toprak kavruk helva gibidir. Dökülen su bohar olur anında. Her yıl bağ bozumu mevsimi gelir çalışırım adada. ...üç beş kuruş ve birkaç testi pekmezle dönerim köyüme. Eh, bu yılda çalıştık çabaladık. Çok şükür kemerimize akçeleri de dizdik. Pekmezimizi de tedarikledik. İş biteli haftalar oldu. Köyüm burnumda tüter. Lakin... Lakin? Nasıl söylesem bilemiyorum. Söyle Nedir gayri seni gurbette tutan. Ah, ah. Dertli gibisin. Gibisi fazla ağam. Nasıl söylesem... Bak... İçini açabilirsin bana. Tabii dilersen. Açayım açmasına da neye yarar? Çare olamadıktan sonra. Hiç değilse ferahlarsın. Derman olamasak da teselli veririz. Ne kaybedersin yani? Hem belli mi olur? Bir yolunu buluruz belki. Ben sevdalıyım ağam. İyi, e, talip olsan ya sevdiğine. Ne hadimiz ağam? Kimdir bu kız? Meralay'ın kızı. Ada komutanının. Hmm. Nasıl? Zor değil mi ağam? Ne kızın haberi var benden ne babasının. Koskoca komutan. Muhatap mı alır beni? Hani tavşan da küsmüş de dağın haberi olmamış. Benimki de o hesap. Allah büyüktür. Aminna. Gece gündüz ona dua ediyorum zaten. Ya Rabbi diyorum. Yolla sevdiğim bir kulunu çare olsun derdime. Hayrola? Kim olur acaba? Buyurun. aman ya rabbi komutan bey mira kızıma mail ettim anladıysa yandım gitti kül gibi selamun aleyküm aleyküm selam mümin pehlivan sen misin evet efendim yarın güreş yapacakmışsın öyle mi ben mi kimle hem ne için kıllı yosil denen bir bela var başımızda Şımarık, iğrenç bir Rum. Bir olimpiyat şampiyonu. Rum azınlığı kışkırtan adi bir komitacı. Faile meçhul bir sürü melanetin ardındaki isim. Elebaşı. Vasil he? ha? Durun hatırlıyorum bu ismi. Anton kaptanın tezgahı olmasın sakın bu? Tam üstüne bastım. <gülüyor> Şimdi anlaşılıyor mesele. Ben de midilliye sarkışımıza mana verememiştim bir türlü. Bakasın evlat, açık konuşacağım. Seni gözüm tutmadı. Bu adam karşısına çıkarttığım tüm adamlarımı perişan etti. Çoğunun kolunu bacağını kırdı. Aldığı her galibiyet adadaki Rumları kabartıp çılgınlaştırmaktadır. Bize karşı daha hırçın ve saldırgan olmaktadırlar. Anadolu'dan getirdiğim pehlivanlardan da ona diş geçirebileni olmadı. Aksine Vasil'in galibiyetler zincirine yeni halkalar eklendi. Eğer gözün kesmiyorsa meydana çıkma. Bunları adanın selameti ve gittikçe hassaslaşan dengelerin tanzimi için söylüyorum. Bu senin benim değil, adanın meselesidir. Neticeleri bize aşabilir. Allah göstermesin, alacağım bir mağlubiyet... Kaşkınlıkların ve gözü kara taarruzların başlangıcı olur. Tereddütümü anlıyorsun değil mi? Bunları bilmem iyi oldu. Siz sadece dua edin bana. Ertesi gün meydana çıktık. Türkü Rum'u tüm ada oradaydı. Bir rakibimi ilk defa ezdiğimi hatırlıyorum. Gariban vasil benim çolak koluma boynunu kaptırma gafletinde bulundu. Çöktüm gırtlağına. Hırıl hırıl hırladı. Köpük köpük kam tükürdü. Kesildi iflahım. Çok değil henüz bir çeyrek saat sonra bir pelteydi artık o. Sürüm sürüm burnunu sürdüm yerlere. Alnının derisini yüzdü çakıllar. Kemanelerle organlarını geçirdim birbirine. Saf herif kas kanadıma direnme hatasında bulundu. Allah'ın hikmeti ne eğilir ne esner çolak kolum. ...yüklenip çıkardım omuzumu. Sediyeyle kaldırdılar meydanla. Rumlar kuyruklarına kıstırıp sıvıştılar. Tek bir sesleri sardı dört bir yanı. Türkler adeta coştular. Miralay Bey koşarak geldi yanıma. Ya Rabbi şükürler olsun sana. ...bu günleri gördüm ya. Erivan... ...su serttin bağrımıza. Bize yaptığın iyiliğin... ...büyüklüğünü anlayamazsın sen. Şimdi... ...dile benden ne dilersen. E, sağlığınız beyim. Yok, yok. Bir şeyler iste. Sevindir bizi. E, şey, e... Çekinme. Eğer benim yapabileceğim bir şeyse... ...evet, yapabileceğiniz bir şey. Lakin... ...nasıl söylesem... Emret. Estağfurullah. Lütfen. Yalvarırım. O han odasındaki çocuktan bahsettim komutana. Adamcağı son derece olgun karşıladı teklifimi. Sen merak etme dedi. Görüştürelim bir kez. Kızım hederse bitmiş bile o işi. Hemen o gece yemek nasip oldu delikanlının söz yemeğini. Gariban çocuk uçuyordu mutluluktan. Ertesi günse her vakti çıktık yola. Yelken açtık deryaya karşı. Liman gözü yaşlı insanlarla doluydu. Zor sıyrıldım ellerinden. Baş pehlivanlar kazandı bile! Baş pehlivanlar kazandı bile! Baş pehlivanlar Abi bu molacıklar üçte biri kadardır Yusuf'un. Ne öyle göründüğüne bakma. Çelik ah. yay gibidir o. Ateş olsa yakacağı yer cürmüyüncedir. Orası hiç belli olmaz. Abi kolcağızları da sakattır bu fukaranın. Tübe tübe. Kaba atonda değil. O bu meydana çıkaranındadır bre. Konuşma. Seyret. Seyret. Yusuf'u beklediğimden de fazla buldum. Kolları görülmedik bir şekilde uzundu. Bir eli ensemdeyken öbür eliyle eğilmeden rahatlıkla paçalarımı yakalayabilirdi. Eee ustalık ve kuvveti zaten malum. Bu kez hakem bizzat Kel Ali Böyle bir güreş için fevkalade yerinde bir seçim. Zira ona itiraz ne mümkün. Hem kimin haddine. <Gülüyor> Yaman bir çapraz. Koca Yusuf'a yakışır ustalıkta. Tam sırası. Bir yambaş atayım ona. Şimdi de bir köstek. Şöyle. Nasıl da düzledi ama. yine çapraz? Yusuf'un çaprazları da çapraz. Hani korkulur doğrusu. Bu kez Yaman toparladı. Fırsat vermemeliyim ona. Su yolcu ustamın dediği gibi... kıtlandan dizginlemeliyim onu. Alıyor galiba Bu sefer de sıyrıyorduk çok şükür oh. Yine çapraz Abi bu Yusuf taktı kafacığını çapraza Dur bir oyun edin şuan Bu parladı işte Şimdi çengel yetiştirme telaşına düşüp hızla sür cepheni tamam. İstediğim gibi Biraz daha süratlensin Dur bakayım Hızına ıskatayım şunu. Ha, biraz daha. Ha, biraz daha. Ha, i̇şte sırası. Şimdi sığırılıp dolpa boluverdim mi ayaklarının önüne? Kırlangıç gibi uçar üstümden. Ha, tamam oldu. Aa, tam istediğim gibi. Şimdi fırlayıp yakalamalı kısmetinin kastağından. Ha, şöyle. Ne ha, oluyor? Ha, haydi bırak. Hoppa. Kocayı sığırdı zaptı güç. Hoppa. Yazık Kaçtı elimden O Sertleştiriyor güreşi Bu el ense tırpan cevap vermezsen biter işim Al bakalım Yusuf ağa. Sen istedin Dayan bakalım Nasıl da bocaladı Oh, yine çapraz Yanbaşı kıtlatlamayı kor topu denedik Yusuf eğer pehlivansa Ki pehlivandır Bunlara bir kez daha düşmez Ne uyanıktır o Sultanıdır çayırların Kül yutar mı hiç Ama dur bakalım Bırakayım bu kez yetiştirsin çengeni oh, İşte yıkılıyorum Yıkılıyorum oh. Vay canına! Ha. Hayret! Ben sana dememiş miydim? Gördün değil mi? Vallahi nasıl desem son gördüğünün sütüsü gidiyor. Koca Yusuf olanca ağrıların üstüne çöküyordu. İnanılmaz Allah, bir Allah, şey Allah. oldu. Allah. Son aldığı yüzük oyun dönen moğla bir belkılçıyı ve Yusuf'u üstünden aşırıp önüne düşürdü. Görüyorsun Allah, değil mi? Allah. Şimdi de künde oturtur. Bu moğla cin gibi çarpıyor adamı. Oturtsa ne olur? Aşıramayacak olduktan sonra. Aşıramayacağını mı biliyorsun? Görünen köy değil. Şehir, şehir. Göz var nizamda. Ne sen öyle san? Bak! Sanki babuk palyası kaldırıyor arası. ne kadar da işte oh, oh. aşırı vurdu aha göbeği yıldızları gördü galibiyet demen azıcaktı oh, oh, oh. aliço tamam diyor oldu bu iş oh. oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> seli, sarılanlar öpenler takdirlerini ve tebriklerini sunanlar ana davet eden paşalar Yalısına bekleyen beyzadeler Altın altın altın Önümde gitgide yükselen kızıl gölgeli sarı tepecik Koluma girenler Köşe gösterenler Sırtıma yastık sürenler Bundan sonra böyle mi davranacak insanlar bana Karşımda eğilecekler mi hep Hayır hayır Ben küçük müminim aciz mümin Susun ne olur Duymak istemiyorum sizi O bir velidir Dar vaktimde yetiştiğimde adıma Himmeti keremi sayesinde dünyam değişti İyi bilesiniz kıymetini Midirlili genç bu Neler sayıklar bu şaşkın Komutanın Ali cenaplığını benim keranetim sanır Yok hayır hayır Şimdi de evliyayı kiramdan ilan ettiler beni Ya Rabbi. Sen biliyorsun Halim. Kurtar günahkar kulunu şu korkunç girdaptan. Alkış, altın, şöhret itibar yetmedi. Hal ehli yakıştırması. Hayır. Hayır. Hayır. Bunlara talip değildim ben. Sana sığmıyorum Allah'ım. Sana sığmıyorum Allah'ım. Yine koru. Affeyle yarabbim. Affeyle. O son güreşi oldu mümin hocanın. Adeta ortalıktan kayboldu. Köyüne dönüp... ...inzivaya çekildi. Çiftine, çubuğuna... ...ibadetine verdi kendini. Çok geçmedi... ...Rum katiller... Camii çıkışında pusuya düşürüp şehit ettiler onu. Gencecikken ayrıldı sevenlerinin ağzından. Sahi hakikaten bir veli miydi Mümin Hoca? Onu ancak Rabbimiz bilir. Lakin öyle veliler vardır ki kendileri de bilmezler makamlarını. bin ala etsin derecesini Nur içinde yapsın el fatiha Radyo tiyatrosu